Babın مَا جَأَ ف۪ي كَثْرَةِ الْحَلِفِ Çokça yemin etmekle ilgili bak Allah-u Maide Suresi'nde buyuruyor ki la يُعَاقِذُكُمُ اللّهُ بِاللّٰهُ بِالْلّٰهُ allah Teala sizlerin rastgele yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizleri ne yapmaz? Sorumlu tutmaz. Yani yemin niyetiyle, yemin kastıyla yapmadığınız yeminlerden dolayı allah Teala sizleri mükellef sorumlu tutmaz. Ne gibi? Ne gibi? Yani insan konuşması sırasında diline dolamıştır. Ki bu hoş bir şey değil. Öyle. Kastetmeyerek vallahi öyle mi oldu? Vallahi mi? gibi böyle söylemesi nedir? Lahu, <gülüyor> <gülüyor> kastedilmeyen rastgele söylenen yeminlerdir. Bunlara ne gerekmez? Söylendiği takdirde, tersi yapıldığı zaman bunlara kefaret yemin kefareti gerekmez. وَلَكِنْ <gülüyor> يُعَخِذُكُمُ ne <gülüyor> Sizlerin kas ederek isteyerek yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı Allah Teala sizleri ne var sorumluluklar Peki bunun kefareti nedir? min <gülüyor> Ailenizi doyurduğunuz en orta yiyeceklerden 10 kişiyi doyurmanızdır diyor Allah Teala. Yani yemin ettim ve o yemini bozdum. Yeminini korumadın. Burada ne var arkadaşlar? Bir kefaret var. Biz daha önceki bahislerde söylemiştik. Yemin ne demek? Adına yemin edilenin tazim edilmesi demek. Yüceltilmesi demek. Değil mi? Yani insanlar bugün ben geçen kuvvetten gelirken gördüm. Havaalanında bir, bir kadın bir erkek polis var. Böyle. Çok da birbirlerine yakın ve samimi duruyorlar böyle. Kadın polis kapıdan çıkmak istedi. E, kendi bulundukları odadan çıkmak istedi. Öbür polis, erkek olan polis yemin ediyor. Diyor ki çıkmayacaksın o kapıdan. Kabe'nin Rabbi adına yemin olsun çıkmayacaksın filan. Normalde kuvvetli kadın böyle hele hani, o yeminini duymadan önce umursamaz bir şekilde yani, takmadan ilerliyordu. Bu yeminleri duyunca hemen durdu. Hemen yerinde kaldı ve kapıdan adım atamadı bile. Geri geldi. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yemin ne demek? Yemin eden ve kendisine o manada edilen kimse için o yemin edilenin ikisi tarafından da tazim edildiğini gösterir. Düzeltildiğini gösterir. Onlar katında allah Teala'nın ne yaptığını gösterir. Tazim edildiğini gösterir. Onun için Allah'tan başkasının adına yemin etmek nedir? Şirktir. Şirktir. Eğer bu yemin bozulacak olursa arkadaşlar buna kefaret gerekiyor. Nedir onun kefareti? اِتْعَمُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَةِ مَا تُطِعِمُونَ اَهْلِيكُمْ Ailenizi doyurdunuz, en orta yemeklerden ne yiyorsanız elinizde, bunun orta standartından on kişiyi doyurmanız. وَاَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبًا Yahut onları giydirmeniz on kişiyi, yahut da bir köle azalt etmeniz. فَمَنَنْ لَمْ Kim doyuracak yemek bulamaz, kim giydirecek kıyafet bulamaz veyahut azat edecek, köle azat edecek para bulamazsa, ne yapsın diyor? Fesiyamu felafeti eyyem. Üç gün oruç tutsun. Üç gün oruç tutsun. Abdullah İbni Mesud Radiyallahu Anh'ın kıraatına göre peş peşe üç gün tutsun. Fesiyamu felafeti eyyem. Üç gün ama Abdullah bin Mesud diyor ki peş peşe üç gün. Onun için yemin kefareti olan kimsenin Evet yedirecek, yedirecek, böyle azal parası yoksa, üç gün oruç tutması gerekiyor. ve Bu üç gün orucu da peş peşe, ardı arna daha nedir? Eftaldir, daha uygundur. ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ Yemin ettiğinizde, yeminlerinizin kefareti budur işte. وَحْفَذُوا <gülüyor> اَيْمَانَكُمْ Allah tabi ki, yeminlerinizi ne yapın? <gülüyor> Muhafaza edin, yeminlerinizi koruyun. Yeminlerinizi koruyun. Yani şayet yemin ettiyseniz öncelikle ki beyhle çokça yemin etmeyin. Çokça yemin etmeyin. <Gülüyor> İkincisi yemin ettiyseniz o yeminlerinizi yapın. Koruyun. koruyun. Üçüncüsü o yeminlerinizi koruyamadıysanız onun kefaretini yerine getirin. Anladık mı arkadaşlar? Üç çek. Şey muhafaza imanınızı yeminlerinizi koruyun bu üç mana içeriyor içerdiğini söyleyelim Çok Çokça yemin etmeyin. Yemin ettiğiniz zaman o yeminlerinizi koruyun. Koruyamadıysanız onu alın. Kefaretini getirin. Aynı şekilde İbn diyor ki geçmiş zamanda olan bir şey yemin etmek yemin etmekte ne olmaz? O yeminin bozulması diye bir şey söz konusu değildir. O yemini nasıl bozacaksın? Geçmişte olan bir olay için ne yapamazsın? Yemin ettiğin zaman onun bozulması aklen mümkün. değildir. Geçmişte olduğunu çeviremezsin. Bunun için bu, bunun bir kefareti de yoktur. Gelecekle alakalı. O anla alakalıdır yemin. Yine ilim diyor ki eğer bir insan zanlı galibince yemin ediyorsa yani öyle biliyorsun yemin ediyorsun ama onun öyle olmadığı çıkıyor. Burada da diyor kefaret bizim diyor ki burada da kefaret gerekmez. Çünkü sen ne yaptın? Zannı galibince hüküm verdin, karar verdin, yemin ettin. Onun aksi çıktı, tersi çıktı. Burada kefarete gerek yoktur. Mesela Allah Resulü Vesselam'a Ramazanda gelip Ramazanda orucunu hanımıyla beraber olmaktan dolayı bozan bir adam geliyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ''Vallahi ma beynelâ beteyhâ'' Bu Medine'nin iki mahallesi arasında Allah'a yemin olsun ki benden daha fakiri yok. Yani bu adamın biz kapı kapı dolaşıp fakir anketi yaptığını duymadık. Böyle bir şey yaptığını da bilmiyoruz. Ama zannı galibince ne yapıyor buna? Karar veriyor ve zannı galibince buna yemin ediyor. Eğer bunun zannından sonra, zannı galibinin aksine yemin ettiği şeyin tersi çıkarsa ilim ehlinden bir grubu diyor ki neye gerek yok? Kefarete gerek yok. Kefarete gerek yok. Ama bir insan bir şey adına yemin etti. Yapmayacağı şeyi söyledi. Yapmayacağı şey, yapmayacağının için yemin etti. Allah'ın adını andı. Sonra o yemini bozdu. Böyle yapan bir kimseye az önce ayette okuduğumuz Maide suresinin 89. ayetini okuduğumuz ne gerekir? Kefareti gerekir. Kefaret gerekir. Yahut bir şey yapmamak adına yemin ettin ama o yemin ettiğin şeyi yapman daha hayırlı. Birisine kızdın dedin ki vallahi de billahi de tallahide amcamın oğluyla konuşmayacağım. Ne yaptın? Yemin etmiş oldun. Ama amcanın oğluyla yani eğer dini bir husumet yoksa, dini bir problem yoksa, dünyalık bir şeyden dolayı kızdığın için konuşmamayı yemin ettiysen Burada senin onunla konuşman konuşmamandan daha nedir? Hayırlıdır, öyle değil mi? Daha hayırlıdır. Bundan dolayı ondan konuşacaksın. Bu yeminini de bozduğun için ne yapacaksın? Evet. Kefarene olacaksın. Yani ben yemin ettim artık bundan sonra amcamın konuşmam demeyeceksin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: İda halaf ala yemin, feraite gaira khayran minha, fakfir an yeminik. Diyor ki Peygamber Vesselam Abdurrahman İbn-i Selim oraya, şayet bir yemin eder. Ve o ettiğin şeyin diğer olanını, diğer şıkkını, daha hayırlı görürsen, fe keffir an yeminik. yeminini boz ve ona kefaret öder. Ve'tin lezi, o hayır. Senin için hayırlı olanını at, yerine getir, yap. An Ebi Hümeylete radıyallahu anhu قال, sallallahu aleyhi ve selleme'e kul, elhalif menfakatun lissil'a ürünü ürünü satabilmek için kabul görebilmesi için yemin eden kimsenin o ürünü ne diyor? menfakatun o kimsenin kazancına ne var diyor Aleyhisselam bu yemin Sinir, siler süpürür helak eder mahveder yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan yere ürün satılsın diye yemin eden kimsenin yapmış olduğu yeminin o malı ne yapacağını söylüyor felak edeceğini, o malın, malın telep olacağını söylüyor. Diğer hadis اَنْ سَلْمَانْ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ فَلَا فَتُنْ Üç kimse vardır, üç kişi vardır ki Allah-u Teala onlarla ne yapmaz? Konuşmaz. Demek ki allah Teala bu üç kişinin dışındaki bazı insanlarla ne yapacak? Tüm insanlarla manada, genel manada hepsiyle konuşacak. Ama kimileriyle razı olarak konuşacak, kimileriyle ne yapacak Razı olmayarak konuşacak. Mesela cehennem konuşunca, Allah-u Teala ile konuşmak isteyince, Allah-u Teala ne diyecek? قَالَخْسَعُوا <gülüyor> Orada alçaklar olarak kalın. Konuşuyor Allah-u Teala. وَلَا <gülüyor> تُكَلِّمُونَ <sa> <wh> Ve benimle konuşmayın. Böyle hitap ediyor allah Teala cehennem Buradaki tevbih, azarlama olarak Allah Teala üç sınıf insanla konuşmayacak diyor Aleyhissalatu vesselam. Ve Ve Allah Teala onları paklamayacak, arındırmayacak, teskiyetmeyecek. etmeyecek lehum azabun Ve onlara acil bir azap vardır. Kim de bu üç kısım insan? O şeyyun Saçı ağırmış dinakar yaşlı, yaşlanmış, saçı başı ağırmış ve hâlâ zina Ve a'ilun mustekbir. Kibirli fakir. Kibirli fakir. Ve raculun ce'alallahe vida'atahu la yeşteri illa bi yeminihî. allah Teala'yı yemininde kullanan ürününü satmak için Allahu u Teala'yı yemin ederek kullanan kimse. La yeşleri illa bi yemini, zira bu adam sattığında Allah'a yemin ederek satar, satın aldığında Allah'a yemin ederek satın alır. Valla yebiğü illa bi yemini ve sattığında Allah tarafından yemin ederek alır. Bazıları bunu öyle. illa yanında bu kadar param var. Yalan söylüyor. Yalan yarayın diyor. Halbuki parası var. Ne da satacak? Valla illa benim aldığım fiyat bu. Bunlar hepsidir arkadaşlar. Allah tarafından buz ettiği şeyler. Tevhidi zedeleyen şeyler. Allah-u ahirette kendileriyle konuşmayacağını haber verdiği kimselerdendir. Bu özelliklerden, yani bunu yapan insanlar bu özelliklere sahip olan kimselerdir. Yine diğer bir hadise, an İbn-i İbn-i Hüseyin radiyallahu anhü kal, sallallahu aleyhi ve sellem, hayr ümmeti karmi. Diyor ki, ümmetimin içindeki en hayırlı dönem, en hayırlı çağ benim çağımdır. Sonra en hayırlı çağ, Benim yaşanmış olan çağdaşlarımdan sonra gelen çağdır. Sonra onlardan sonra gelen çağdır. قَالَ diyor ki kendi çağından sonra iki mi üç mü zikrettiğini bilmiyorum. Ama biz biliyoruz ki diğer rivayetlerde de Vesselam, toplam üç tane çağ zikrediyor. Bunlara kurun fazıle, faziletli asırlar deniyor. Saberin asrı, tabiinin asrı ve etbaat tabiinin asrı. Hımm, inne بعدكم قلون. Sonra diyor, ey insanlar, asılını. Sizlerden sonra bir topluluk çıkacak ortaya. İnsanlar gelecek. İşte şehidun evvela üstte şahitlik yapmaları istenmeden şahitliğe koşacaklar. Yani onlara da şahitlik istenmiyor. Böyle bir talep yok. Ama onlar ne yapıyorlar? Şahitlike, şahitlik yapma atlıyorlar. Ve yekûnûne ve lâ Hainlik yapacaklar. ihanet edecekler. Yani kendilerine verilen mala, emanete ne yapmayacaklar? Sahip çıkmayacaklar. Ve <gülüyor> lâ Emin, güvenilir insanlar da olmayacaklar. Ve lâ yanzirûne ve sözler verecekler, Allah'a adaklar adayacaklar ama bu adakların yerine getirmeyecek bu insanları. <gülüyor> Bunların başka bir özelliği de Aleyhisselatü Vesselam'ın, onlar kilolu, yağlı insanlar olacak. Bunların bir özelliği de ilmehli burada ne anlıyor? Nasıl? Yani diyorlar ki, Addinden fazla giyimine, kuşamına, yemeğine, içmesine önem veren, bununla ilgilenen, bununla yatıp, bununla kalkan insanlar olacak. Diğer bir hadis, Ali İbni Mesutu radıyallahu anh, Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, قَالْ İnsanların en hayırlıları, bakın, sadece bu ümmet içinde değil, yeryüzündeki insanların, bugüne kadar gelmiş olan insanların en hayırlısının, aleyhissalatu vesselam, kendi çağ olduğunu söyleyeyim kendisiyle beraber yaşayan insanları söylüyor. Summa ladeena yarunhum sonra onlardan sonra gelenler. Summa ya'ti qawmun sonra öyle insanlar tüleyecek ki tasbiqu şahadatu ahadihim yaminehu ve yaminehu şahadatuhu. Onların şahitlikleri yeminlerini geçecek. Yeminleri de şahitliklerini geçecek. Diyor ki yani onlara güven olmadığı için Onlara güvenilmediği için artık onlar şahitlik ettiğinde şahitlikleriyle edilinmeyecek. Bir de onlar ne yapacaklar? Şahitliklerini inanılması için yeminde bulunacaklar. Yani gelmiş şahitlik etmeye, ama artık ne olacak? Onların şahitliğine aldırış edilmeyecek. Ondan dolayı bunlarda ne yapacaklar? Yeminlerde bulunacaklar. Halbuki eskiden öyle değil. Şahit misin? Şahidim. Bitti. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği üzere bu dönemde bu çağı yaşıyoruz. İnsanlar maalesef bu hale büründüler. İbrahim diyor ki kim bu İbrahim? Bu İbrahim Enneha'in. Tabi'nin fakihlerinden, tabi'inden Kânû yadribûnenâ aleyh şehâde diyor. Büyüklerimiz biz küçük çocukken bizlere, bizleri döverler diyor tabiinden uzattı. Ne üzere dualardı şehadet. Yani Şahadetin ciddi bir mesele olduğu adına mesele olduğu için. Vel-Ehad ve söz verme ahitleşme konusunda büyükler bizi ne vardı bu şekilde terbiyeler diyor küçükken. Buradan da ne görüyoruz? Selef küçüklerinin, çocuklarının ne vardı? Güzel ahlakı şahitliği yerine doğru yapmalarına, verdikleri sözleri yerine getirmeleri hususlarında terbiye ederlerdi. <gülüyor> Bu hafta bununla yetineceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumna bihamdik. Eşhedan la ilahe illa end esnaf-i lalatudu